İsmi azam tesbihatı ve benzeri zikri şeyler def ve benzeri çalgılar eşliğinde okunabilir mi? Şimdi biz niye bu duaları okuyoruz? Yani Cenab-ı Allah'tan dileklerimizi kabul etmesi için ona daha yakın manen, ona daha yaklaşmak, yakın olmak için bu duaları okuruz. Ayetleri de aynı maksatla okuruz değil mi? Evet. Cenab-ı Allah'ın rızasını ermekle. E şimdi böyle bir e, halat ruhiye içerisindeki bir insan kalkıp cümbüş çalması def çalması efendim müzik aletleri eşliğinde bunları okuması doğrusu insanın e, içine sinebilecek bir şey değildir. Zaten Kur'an ayetlerinin kesinlikle müzik eşliğinde e, müzik aletleri eşliğinde okunması kesinlikle caiz değildir ama işte dua veya ilahi gibi şeylerin de müzik aletleri eşliğinde okunması doğrusu pek kabul edilir bir şey değildir. Ama ne yazık ki bazı dindar geçinen televizyon kanallarında isimlerini vermiyoruz zaten burada. Evet İlahileri bakıyorsunuz müzik eşliğinde okuyanlar var. Yani böyle sanki sokaktaki türkücünün türkü okuyuşu gibi ilahiyi o hava içinde, o makam içinde okunur. Yani i̇lahinin asıl e, amacı dışına çıkıyor biraz nazım. Sanki içinde, huşu içerisinde ilahiyi okuyacaksa o hava içerisinde yani husulu bir şekilde Allah'a karşı derin bir teslimiyet içerisinde o ilahileri, dini musiki parçalarını okuması gerekir ama kalkıp zevhu safa Ehlinin yaptığı gibi şarkı ve türkü havası içerisinde ilahileri okumak doğru değildir. Cenab-ı Hak muhafaza evet. buyursun. Amin.